Hocam, ben altı yıllık evliyim. Evet. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Ben yokluğumda eve kamera yerleştirdim. Ve ben onu beni aldattığını öğrendim. Evet. Şey... Bir gay olduğunu öğrendim. Bir aydaki eşimin gay olduğunu öğrendim. Yani bir erkekle beni aldattığını öğrendim. Evet ben Rabbinin intanı başım gözüm üstüne ben bıraksam sanki onun imtihanı beğenmemiş gibi olurum öyle hissediyorum hani evliliğimde yürüse acaba nikahımız Allah katında kabul müdür böyle bir imtihanla evli kalmak yani Allah makbul görür mü evliliğiyle yani nikahımızda bir zarar var mıdır acaba ben bunu öğrenmek istiyorum tabii efendim yani imtihansa başım üstüne derim ama için içinde evlerim hocam. Peki efendim. Biz sorunuzu iletelim hocamıza. Sizlere de hayırlı akşamlar dileyelim. Hocam çok zor bir durum. Evet. Ee, bir aldatma söz konusu, üstüne üstlük bir eşcinsel ilişki söz konusu. Ee, nikah Allah katında düşmüş müdür? Bu durumda izleyicimizin ne yapması gerekir? Evet Allah katında bu eylemden dolayı nikah düşmüyor. Lakin affedersiniz bu alçakla hayat devam etsin mi etmesin mi diye sual ediyor evet, da evet. edebinden söyleyemiyor onu. Ee, ne yapabilir? Yani bu hanımefendi ayrılığı tercih ettiği takdirde Allah katında herhangi bir sorumluluğu olmaz. Ancak mecbur maddi sıkıntıları var. Ayrılması mümkün değil. Ee, mutlaka evliliği devam ettirmesi e, gerekiyorsa Yapacağı şey bu beyefendiyle konuşacak, adam olmasını temin etmeye çalışacak, böyle bir hatayı bir daha yapmaması için elinden geleni yapacak ve evliliğini devam ettirecek ama bu hal üzere devam ederken de evliliğin devam ettirilmesi zaten her ne kadar böyle görüntüde olabilir ama psikolojikman evet. mümkün olmaz. Ruhen de bu hanımefendi çöker, mahvolur, gider. Evet, ee, söyleyeceğim şey nedir? Demek ki bu e, e, şahsın, erkeğin, tabii ona bir şeyler söyleriz ama burası müsait değil. Yaptığı evet. adilik nikahı ortadan kaldırmıyor. E, ama hanımefendi bu hali kabullenemeyip mahkemeye müracaat ettiği takdirde ayrılırsa Allah katında herhangi bir sorumluluğu olmaz. Ancak mecbursa ayrılması hiç mümkün değilse demek ki düzeltme yoluna gidecek konuşacak, adam olmasını temin edecek o şekliyle hayatını devam ettirecek inşallah. Evet hanımefendi içinde çok çok zor bir durum. Evet. Ee, biz de dualarımızı gönderelim ona.